Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dan bir varmış, hiç yokmuş programıyla karşınızdayız. Bugün okuyacağımız kitabın adı Jane'in Battaniyesi, Artmur Miller'dan program orsaklarım Adneteci Tecik ve Tuğba Zehra Salam. Merhaba. Merhaba herkese. Evet bugünün kitabı, limanında dediği gibi Jane'in Battaniyesi. Jane'in Battaniyesi Arthur Miller tarafından yazıldı. resimleyen hani de All Parker. All Parker. Peki, All Parker değil All Parker. Al Parker. <gülüyor> Al Parker. <gülüyor> <gülüyor> Peki, süper. Niye bu kadar heyecanlandık <gülüyor> ya? ya çok güzel. heyecanlı. Hadi be, ama başlayalım hikayeyi okumaya. Bir sabah Jane uyandı. Ve kocaman bir yatağına doğru oturdu. Doğrulup oturdu. Pencereden içeri dolan, dolan güneş ışığını gördü. Ve duvardaki resimleri ve yerdeki kilime ve yukarıdaki beyaz tavanı ama pembe battaniyesini görmedi. Ağlamaya başladı. Önce birazcık ağladı ama annesi yanına gelmedi. O zaman Jane daha yüksek ağlamaya başladı. Annesi geldiğinde ona ''Ne oldu Jane? Neden alıyorsun?'' diye sordu Jane. ''Battığımı istiyorum.'' dedi. Bunun üzerine annesi yanına oturup ''Ama battaniyen mahvoldu canım.'' diye cevap verdi. ''Hayır olmadı.'' dedi Jane. ''Oldu çünkü artık çok eskimişti.'' dedi annesi. ''Eskimemişti.'' dedi Jane. Ama eski de dedi annesi. Biz onu sen doğduğunda almıştık. Pek çok defa yıkandı, yıkandı, yine yıkandı. Bu yüzden de çok yıprandı. Bak, şimdi güzel, yeni ve büyük bir battaniyen var. Eskisine ihtiyacın yok ki. O eski battaniye bir bir bez parçasına dönmüştü canım. Jane annesini dinledi ve düşünmeye başladı. Güzel yeni battaniyesine bak baktı. Sarı ve yumuşaktı. O kadar büyüktü ki... ...bütün yatağı kaplıyordu. Ama Jane... ...elinden geldiği gibi ağlamaya başladı ve... ...battamı istiyorum ben... ...dedi. Annesi kızmıştı. Sen artık... ...büyük bir kızsın. O bebek... ...battaniyesine ihtiyacın yok ki. Zaten çok yıpranmıştı Jane. O eski battaniye hiçbir işe... ...yaramaz ki... ...yaramaz artık... Jane yeniden ağlamaya başladı. Batta mı istiyorum, batta mı istiyorum? Bunun üzerine annesi kalktı ve odadan çıktı. Jane de onun arkasından koşup batta mı isterim diye bağırıp ağlamaya devam etti. Annesi bu gürültüye daha fazla dayanamadı ve mutfağa gitti. Jane de onun arkasından koşup Jane de onun arkasından mutfaktaki dolabı açan annesi dolabın içinden büyük bir torba çıkardı. Bütün temizlik bezleri bu torbanın içindeydi. Annesi Jane'in eski pembe battaniyesini torbanın içinden çıkardı. Eğilip Jane'e eski battaniyesini gösterdi ve bak canım nasıl da eskimiş sökülüp duruyor. Şimdi artık sadece bir bez parçası bu. O kadar küçük ki üzerine bile kapamaz. Jane düşüncelere daldı ve ardından... Nasıl bu kadar küçüldü diye sordu. Annesi söyledim sana yeniyken büyüktü de. Ama sonra yıkanınca küçüldü. İyice yıprandı. Çamaşır makinesinin içinde parçaları ayrıldı. Şimdi ondan geriye kalan tek şey küçük bir bez parçası. Olsun ver bana diye cevap verdi Jane. Battaniyesini alan Jane salona gidip pencerenin yanına oturdu. Elindeki eski battaniyesine baktı. Parmaklarını üzerinde gezdirdi yumuşacıktı. Annesinin ona battaniyesinin eskiden daha büyük olduğunu söylediğini anımsadı. Yere koyup düzleştirdi. Gerçekten de üzerinde sökükler vardı ve çok yıpranmıştı. Babasının mendillerinden iki tanesini yan yana koysa ancak o büyüklükte gözükürdü. Resimli bir kitaptan birazcık daha büyüktü ama eskiden çok daha büyüktü o kadar büyüktü ki boynundan ayak ucuna dek bütün vücudunu kaplardı. Şimdi ise küçücüktü. Ayağa kalkıp battaniyi boynundan aşağı tuttu. Vücudunu kaplayıp kaplamayacağını görmek istiyordu. Ama ancak çenesinin altından beline kadar geliyordu. Yeniden yere serdi ve üstüne uzandı. Ama battaniyesi büyümemişti. Jane büyümüş büyümüş pembe battaniyesi ise küçülüp durmuştu mutfağa annesinin yanına gitti ben büyüdüğüm için battaniyem küçülmüş dedi bu doğru dedi annesi Jane tabii çok fazla yıkandığı için de küçülmüş ve eskimiş dedi doğru dedi annesi o bir bebek battaniyesi sense büyük bir kız oluyorsun bir bebek battaniyesine ihtiyacın yok dedi o gece Jane yatağına eski pembe battaniyesiyle gitti ve battaniyesini omuzlarının üstüne örttü. Fakat o kadar küçüktü ki Jane hareket ettikçe kayıp duruyordu. Sonra küçükken yaptığı gibi üstünü örtmeye denedi. Ama yine kaydı. Bunun üstüne Jane tekrar elini aldı ve yüzünü battaniyesine yasladı. Yumuşacıktı. Hala en iyi battaniye bu battaniyeydi. Yeni sarı battaniyesinden çok daha iyiydi. Böylece elinde battaniyesiyle mutlu bir uykuya daldı. Evet bölümümüz bitti <gülüyor> ama tabii kitap bu kadar değil. Evet daha iyi. Ee, kötü bir haber tabii ki. Ee, şöyle ki dürüst olalım. <gülüyor> ee, bu kitabı seçen Hande'ydi. Hande Tecik e, Öztürk. Biz daha evet. ee, Ben okay. okudum. <gülüyor> Memo okumadı evet doğru. Ee, biraz üstüne konuşacağız şimdi. Ee, kitabı bulamadım çünkü Hande etinmişti bunu yapalım dedi. Açıkçası yazar Arthur Miller olunca da Aa, Arthur Miller'ın e, çocuk kitabı mı varmış dedim ben. Ee, sonra bunun üzerinden hikaye biraz bana anlatınca çok bence okunması gereken bir değinilmesi gereken bir kitap olduğunu düşündüm. E, o yüzden evet Memo okumadı mı üzerine konuşacağız burada birazcık sohbet edeceğiz kitap üzerine. Çünkü e, enteresan bir kitap. E, kafamda böyle benim bir sürü soru işaretleri bıraktı. E, ama ondan önce Hande'cim okumak istediğin e, şeylere birazcık bilgi verelim mi kitapla ilgili? Tamam. E, Arthur Miller, Jane'in battaniyesi Çağımızın en önemli oyun yazarlarından olan Pulitzer ödüllü Arthur Miller Jane'in battaniyesinde geldiğimiz tarzının dışında bambaşka bir öyküyle karşımıza çıkıyor Cey'nin battaniyesi yazarın çocuklar için yazdığı ilk ve tek kitap olması açısından da önemli İlk kez Türkçe'ye çevrilen esere ilüstrasyonun dekanı olarak bilinen Al Parker'ın özgün çizimleri eşlik ediyor Çizimler de çok çok, çok tatlı ee, kitap tabi bu arada mandolin yayınlarından çıktı mandolin yayınları Inklap kitap evinin tescilli bir markası bu arada ee, İngilizceden çeviren ise Senem Kaleli ee, birazcık Senem Kaleli'den söz etmek istiyorum 1976 yılında İzmit'te doğdu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu 2004 yılından itibaren kitap yayıncılığı sektöründe olan Kaleli pek çok kitabın editörlüğünü yaptığı gibi mandolin yayınlarından çıkan Darwin'le Yolculuk, Aşk Böceği, Ay'a Yolculuk, Uykusuz Bir Gece Semih ve Balat'ın Bulutu gibi çok sayıda kitabında çevirmenliğini yapmış bir çevirmenimiz. kitabının öyküsü aslında şöyle ilerliyor. Küçücük bir kız Jane pembe battaniyesini çok seviyor. Onsuz uyuyamıyor. Okula gidecek, bisiklet kullanacak kadar büyüse bile eskiyen battaniyesinden bir türlü vazgeçemiyor. Kendi büyürken battasının küçülmesine akıl sır erdiremeyen Jane'in imdadına mavi bir kuş yetişiyor. Şimdi birazcık konuşabiliriz değil mi? Ee... Bu arada çok hızlı bitti. Ben bu kadar hızlı bir şey düşünmedim. Kitabın mı? Evet. Bu, bu sefer küçük bir bölüm mü seçtik? Aa, ama sayfa sayısı da az. <gülüyor> Gün sayfa geçtik. sayımız daha sayfa 36 dağıttı. sayfadan oluşan bir kitap ama on, o ondan ve bundan <gülüyor> bir önceki kitabımız biraz uzun bir kitaptı ee, ya da burada olmak zamanı geçirmek belki de <gülüyor> kısa geldi öyle mi daha zaten sadece 10 dakikamız geçti tamam ama çok fazla süremiz yok <gülüyor> var peki Sanırım. peki ee, evet kitap hakkında konuşalım ee, bu arada Şimdi bu kızcağızın Jane'in bir pembe battaniyesi var. Evet yumuşak, yumuşak pembe sıcak sıcak ve bununla uyuyor. Ardından Jane büyüyor ama bu battaniyeden kopamıyor. Hı hı. Bir ara bir unutuyor hikayenin hı hı. içerisinde. Hı hı. Ama sonra ki bu unuttu devri aslında okula gittiği devre. Hı hı. E, nerede benim battaniyim diye sen aylardır bunu sormuyorsun diyor annesi. Yani hani e, ne gerek var şimdi nereden aklına geldi? Ben istiyorum görebilir miyim diyor. Hı hı. Bizim okuduğumuz bölümden sonraki bölümden bahsediyorum bu arada battanesi istedikten sonra bir isteme daha oluyor ama o zaman işte okul çağında daha küçük halde yani yüzünü kaplayacak değil beline kadar gelmesi yüzünü ancak yani kaplamaz bile ama yine onunla birlikte olmaktan mutlu oluyor daha sonra işte anlattığı gibi Hande'nin pencere kenarına koyuyor sonra o pencere kenarından bu battaniye mavi kuş sayesinde yavaş yavaş azalıyor <gülüyor> çünkü mavi kuş da aslında ne yapıyor? Söyleyeyim <gülüyor> Yuva yapıyor. Sürpriz. <gülüyor> ne yazık? Söyleyebiliriz. <gülüyor> yuva yapıyor. Sıcak bir yuva yapıyor. Kim için yapıyor? Yavruları için yapıyor. <gülüyor> Şimdi burada e, Memo senin çocukluktan kalma ve sana ait böyle bebekliğinden kalma bir şeyin var mı? Kopmak istemediğin, paylaşmak istemediğin ve vermek istemediğin. Mesela benim... Şöyle bir şey var diyor ailem. Ee, hani bazı bebeklere yapılır. Ben Beşiktaş'a doğdum gibi. Benim ailem diyor ki senin öyle forman var. Varsa ben bunu kimseyle paylaşmak istemem. Sadece kendimde kalmasını isterim. Ve onu çerçevel etip asmak isterdim. Nerede yok mu? Bulamıyoruz. Hmm. Yok o yok. <gülüyor> onu e, onu başkasına verdi. haklı. <gülüyor> onu... E, işte şimdi kitabımızın konusuna gelmiş çok olduk. Çok güzel şöyle. ya, evet. Aa, şöyle bir şey, çok özür dilerim. Ay. Memo büyürken ben Memo'yu hep, e, hep özenmişimdir. E, nedense böyle battaniye, uyku bebeği, uyku şeyi, hani. Ona ait bir şey olsun ve büyüdüğünde benim, de ona vereyim. Bak bu senin uyku bebeğin ya da işte. Benim bir tane öyle bir şeyim vardı. Ne vardı? Bir yıldız vardı arkasındaki şeyi çeviriyordum. O nini söylüyordu. Kulağınıza koyarak yatıyordunuz. O nini söylüyordu uyuyordunuz. Evet ama mesela onunla şu anda bir arada değilsin. Yani böyle bir bağlılığı Kardeşim bakıyor. Şu anda kardeşinde. Cemo bakıyor. Evet evet şu anda Cemo da bu. Ama böyle bir bağlılığı hiçbir zaman olmadı. Yani ben hep böyle... Ki şimdi Cemo'ya da deniyordum. Ama bu Hı -hı. kitaptan sonra acaba doğru bir şey mi yapıyoruz noktasındayım. Yani senin böyle bir şey var mı hani? Bağlanmak aslında kötü bir şey değil yani şey. Çocukluğundan kalan bir parçayı gözünün önünde tutmak Hı -hı. E, güzel bir şey. Ama yani gözünün önünde tutmak, bakmak aslında onunla ilişki kurmak hala devam ediyorsun. Ne bileyim belki e, bir şal, belki çocukken e, bir, bir toka. Kullanabilirsin. Eğer onu kullanabiliyorsam şu anda bu güzel bir şey. Fakat varlığından haberdar dahi değilsem bir kenarda duruyorsa o zaman işte yazarın aslında eleştirisi burada bize. Çocuk üzerinden, Jane üzerinden bizi eleştirdiği yanı bu. Yetişkinler olarak biz o kadar farkında olmadığımız eşyalarla bir arada yaşıyoruz ki. Aslında onları geri dönüştürmeliyiz. Duruyor, kenardalar. Şey gibi değil mi? Bizde olurdu. Oturma odası ve salon. Orası misafir odası. Açılmazdı. Orası hep temiz tutulurdu. Hı -hı. Ya da işte tabak, çanaklar ve misafir odası. Hayır yani hani biz kullan... Hı -hı. O da bir, bir fazlalık gibi galiba. Tabii benzer, benzer bir fikir. Sen ne düşünüyorsun? Yani mesela sen paylaşmayı... sana Sen kullanıyorsun, kullanıyorsun. Sonra... Başkalarına veriyor musun? Ne yapıyorsun? Bir anlat bakalım. Ee, şöyle, benim eskiden kullanmadığım bir sürü oyuncak var. E, vardı daha doğrusu. Hep eski evimde şey yapıyorduk. E, biz oyuncakları bir kolyeye yerleştiriyorduk. Bantlıyorduk. Kargoya veriyorduk. Ona ihtiyacı olan çocuklara veriyorduk. <gülüyor> evet. Paylaşıyordun yani. Artık yaşımın geçtiği oyuncakları onlara veriyordum. Hı, çok güzel işte. Ya ona ya kuzenine ya evet ihtiyaç sahibi olan. Hakikaten. Mesela olmayan şu an kıyafetleri küçük kuzenim Eymel'e veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet gibi. Ve yok bu güzel bir şey bağlanmamak hı hı. E, ama kitabın sonunda çok güzel bir şey var hayvan sevgisi üstünden bir de bu paylaşmayı evet. anlatmış yine mavi bir kuş evet <gülüyor> e, şey çok tatlı Jane kitabın kitapta şunu söylüyor yani battaniye olmasa bile o bana ait değil mi? Yani o o kuşların yuvasında olsa bile o battaniye o benim değil mi hala? Orada yine bir ben duygusu var. Bana ha, evet, ait, benim. Evet. Elimin altında olacak. Dolabımda, kıyımda, köşemde. Orada bir yerde olacak göreceğim. O, o bir buçuk, iki, iki yaş, iki, iki, yani bir buçuk, üç, bu, üç yaş arası benim kavramı olmaya başlıyor. Oluşuyor hı -hı, ya. Bu kim benim? Ve paylaşım hı -hı. orada zorlanır hı -hı. çocuklarda. Ee, o kavram sana ait olması senden bir parça bir şeyden babası ne diyor çok güzel babası diyor ki yani e, hatıraların senindir yani evet, Hatırladığın süreci her, her şey zaman senindir. o senindir diyor. Yani evet. aslında biz ilişkileri anılarla saklıyor olabilsek evet. nesnelere ihtiyacımız yok aslında. Evet. O nesneyi kıymetli kılan seyahat hatıra, evet yaşanan evet. an. E, onun o kadar sıcak ve yumuşak olmasının nedeni çocukluğundaki o huzurlu evi belki yatağı ve uykusu Hı -hı. güzel gördüğü düşleri. Hı -hı. E, o pembe pat battaniye pembe battaniye yapan. O seyahati hatırlamak. Evet o hissiyatı hatırlamak. Yani o anıları, o hissiyat, hatırladığın bir hissiyat var mı peki senin? Benim var. Mesela <gülüyor> e, ben öyle bir hissiyat hatırlıyorum. E, şimdi benim kardeşimde şöyle bir battaniye var. Böyle delikli, yumuşacık, güzel bir battaniye var. Onun hissiyatını ben dokunduğum zaman hissettim. Çocukluğunu hissediyorsun? Hı demek. Bir de bizim evimizde şöyle bir yastık var. Onun kılıfı çok güzel, yumuşacık. Tüyler, tüylerle kaplı. <gülüyor> Onu ilk gördüğümde çok sevmiştim. İlk önce elimi gezdirdim Çok rahatladım ve anılarımı hatırladım. Hmm, dokunma üzerine demek ki. Ondan da babamdan almak istedim. Babam da aldı. No. Yaşasın babalar ya <gülüyor> Hep babalar alıyorlar Ve anneler Ve anneanneler baba Ve anneanneler dedeler. Ve babaanneler <gülüyor> Peki e, bu sohbetimize devam etmeden önce Hadi senin sesini dinleyelim mi Hande yine tabii ki Yok. Şahane şeyler yapmış Evet şarkıdan sonra <gülüyor> devam edelim konuşmaya <gülüyor> Yavrum hadi uyu Minik gözlerini yum uyu Herkes burada güven bana Tüm sevdiklerin yanında Herkes burada güven bana Tüm sevdiklerin yanında Uyumanı bekliyor daima Uyuyup büyümeni yavaşça Bebekcen bebekken Battasız hiç mi hiç uyumazken Sabah olunca uyanmış, battasını yoklamış Etrafında görmeyince hüngür hüngür ağlamış Batta, batta, batta, batta, neredesin? Batta, batta, batta, batta, neredesin? Sıcak pembe elini, hadi koy omzuma Sıcak pembe elini, hadi koy omzuma Batta Neredesin? batta batta batta batta mercisin Sıcak ben de elini hadi koy omzuma Sıcak ben de elini hadi koy omzuma Çık ortaya Hayır <gülüyor> <gülüyor> ile <gülüyor> <gülüyor> bugün de en son o evet <gülüyor> Evet ee, kalemine sağlık Hande yine çok güzel şey olmuş ee, kötü şey şu kötü haber dediğim bir şey söylemiştim ben kitabı bulmakta çok zorlandım. bir sürü kitapçı dolaştım ama bulamadım ee, on dijital olarak şey online olarak mevcut Hı -hı. online alabiliyoruz Hı -hı. ama online olarak baktığımda da son 4 kitaptı bu arada ama Evet, şeyden bahsedecek olursak da, çizimlere ve resimlere geldiğimiz zaman da Paul Parker'dan bahsedelim biraz. 1906 yılında Amerika'nın Mississippi eyaletinde doğdu. Washington Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gördükten sonra kitap ve dergilere çizimler yapmaya başladı. Caz gruplarında saksafon çalan illüstratör. 1985 yılında vefat etti. Şeyi çok net biliyoruz aslında, bu çizimler... Ee, bizim karşınıza yani çizimlere baktığınız zaman ah tamam ben bu çizme biliyorum dediğiniz e, küçüklüğümüzdeki o çizimlerin olduğu e, yerler bununla birlikte tabii ki e, derginin ladies e, kadın dergisinde e, çok uzun yıllar çizim yaptı onu biliyoruz e, önemli bir çizer Bununla birlikte Evet Memo Şöyle ben bu kitabı çok beğendim ee, Ayrıca e, Battaniye'nin adı da Komik, güzel Ve çok beğendim Kendine ait bir şey koymuş, isim koymuş değil mi? Batta Orada bir çocuk bebek dili var aslında yani kendine ait. Dili dönmediği Batani. için başlıyor. Çok uzun değil mi? Evet. <gülüyor> Türkçe bir de, tabii. Bir de... <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, yani, e, battaniyeler hep mi şefkatli oluruyor sıcacık yumuşacık değil mi hep böyle soğuk, şey, Oo, ama hep şey deriz ya battanyenin altına girsekse filmizde sekre yapsak Peki, evet. şey var tabi kız büyüdükçe de aslında onun ismi olmuş şimdi kimlikleştirmişse bir yandan evet. battaniyeyi farkındaysanız yani e, dili dönmüyor battı demeye başlıyor Hı -hı. ama battı demeyi hiçbir zaman bırakmıyor Hı -hı. onun artık adı oluyor söyleyememesinden kaynaklı artık adı olmuş oluyor ve iyice bir e, kimlik onunla beraber onunla beraber onu da güvende hissediyor <gülüyor> Onun yanağına koyduğu zaman uyuyabiliyor e, korktuğu zaman hikayenin içerisinde var korktuğu zaman oraya bakıyor buraya bakıyor onu yapıyor bunu yapıyor ama ha son işte köşede duran yatağın köşesinde duran e, pembe battaniyeyi alarak ona dokunuyor ve onu da güvende hissediyor <gülüyor> Tabii bu yumuşaklık kavramını e, ve dokunma hissini bir iyice bir bakmak lazım daha detaylı Bana da olarak. Böyle bir hediye alınmıştı. Öyle mi? Evet. Ne alınmıştı? Bana e, anneannem ve dedem paralarını biriktirip çok güzel bir tane akülü araba almıştı. Evet. E, akülü arabamı gördüğüm andan beri onunla bu salisaya kadar bir bağ kurdum. Bu sahileye kadar hala kurmaya devam ediyorsun. Evet. Güzel. Devam eden bir sevgi. Ayrıca hemen onu aküsünü şarj ettim. Bir gün bekledim. Hemen dolar dolmaz full olduğu an koştum aküsünü çıkartıp ailemle birlikte sürmeye başladım. Onlar yanımda yürüyor ben onu araca sürüyordum. Ve çok eğlenceliydi. Hızını arttırabiliyordum, geriye götürebiliyordum, ileriye götürebiliyordum, yavaş götürebiliyordum. Kornası vardı, anahtarı vardı. Her detayı çok net hatırlıyorsun, değil mi? Evet, evet. ben de o seferin ilk bir tane sunuyorum. USB girişi vardı o adamın arkasında. Ooo. Evet, evet Memo'nun Memunun o surat ifadesini hiç bize unutmuyorum. Sana bir sürpriz var deyince hani böyle hiç beklemediği bir anda geldi, evet, o heyecanı. O muazzam bir şey. Demek gerçekten hala... Telefonla konuşurken ne olduğunu çözmeye çalışıyordum. <gülüyor> demek ki hala etkisindeymiş demek ki. Böyle bir şey bağ. Senin var mı anne bağ kurduğun bir şey? Batta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var mı? <gülüyor> gerçekten batta. Battaniğimi hatırlıyorum ya çocukluktan böyle. Yani şu an mesela benim çocukluktan kalma bir oyuncağım yok evimde. Buna üzülmeli miyim yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ama dert etmemeliyim sanırım. <gülüyor> evet evet artık dert etmiyor. Jane artık dert Jane artık etmiyor artık kitabı sonunda. Etmiyor. Evet. Ee, çünkü bir yerde ve mutlu başkalarının evet. sıcak yuvası evet. oldu. Evet. Eminim benimkilerde geri dönüştürülmüş ve paylaşılmıştı o yüzden şu an hatırlamıyorum. Ben, Mavi battaniyem dışında. Yani benim e, var bir tane oyuncu ama şey de çok güzel. Yani sandığı açıp... Bunu çok yapmaz mıyız? Yani biz çok yaparız. Açıp, aa bu aa bilmem neyin işte annemin nişanında giydiği, a, hala saklıyoruz. Hı. Hiç giyemedik ama dönüştüremedik ama o anılarla yaşıyor olmak. Bu böyle arada, bu benim battaniyem. Aa kendime ait yeleklerimi şu anda çocuklarıma giydiriyorum. Hemen. Çok güzel. Bir de. Ama sonra vereceğim, söz veriyorum. Saklamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu kitaptan sonra değiştirdim artık. Benim karşı. asla ama asla sevgimi bitmeyeceği bir oyuncak daha vardı. Neden? vardı. Var Onu mı? kaybettim. Hmm. Bulamıyorum. Ah. Ulu teleferikte bir yerde unuttum, kaybettim. Ee, çok sevdiğim bir ayıcık da adı da Teddy'de. E doğru yerde kaybolmuş. <gülüyor> Kar. <gülüyor> Ama o boza iyiymiş. Hani kutu <gülüyor> boyası değildi. <da iyiydi. gülüyor> Ama evet Teddy başka maceralarda başka çocukların elinde. Umarım sıcak bir yuvadı içerisindedir diye düşünüyoruz. Onunla her şeyimi yapıyorum. O canlıymış gibi onu kullanıyorum. Asla yere atmadım. Üstüne basmadım. Biliyorum. Yere düşürmedim. Dışarıda onunla oynayıp havaları atıp tutuyordum. Evet sana kötü bir haberim var. Programımızın sonuna geldik. Aslında evet. hala dört dakika dakikayız. Hayır yok yok. <gülüyor> Bitti. Bizim bu <programımız gülüyor> yarım saat, yani saat Sen geçim. onu değil de bize kaç gün sonra bir arada olacağımızı evet, söyler misin bitireyim. lütfen? Size hmm, yani. <gülüyor> Hesaplayabilir Şimdi mi? 8 gün 7 gece mi yoksa 7 gün 6 gece mi? Hadi bakalım. Hala bulamadık mı? Hala bunun cevabı yok mu sende? Buldum. Evet, hadi kapatıyoruz. 8 gün 7 gece, 7 gece 8 gün sonra <gülüyor> görüşmek üzere panelim, hoşçakalın. hoşçakalın, görüşürüz.